Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Saygıdeğer dinleyenler, Riyazu Salihin hadis kitabımızın 23. babı olan iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak konumuz. Konu ile ilgili ayetler Ali İmran suresi ayet 104'te Rabbimiz buyuruyor. İçinizde insanlığa hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükleri önlemeye çalışan bir topluluk bulunsun. İşte gerçek anlamda mutluluğa ve kurtuluşa erenler bunlardır. Yine Ali İmran suresi ayet 110'da Rabbimiz buyuruyor. Siz insanlığın kurtuluş ve mutluluğu için Yeryüzü sahnesine çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Hayata doğrudan müdahale eden toplumsal bir güç olarak insanlara adaleti, doğruluğu, iyiliği emreder, zulme, haksızlığa, isyankarlığa, günaha, kötülüklere engel olursunuz. Çünkü siz Allah'a ve O'nun gönderdiği bütün kitaplara ve elçilere gerektiği gibi inanırsınız.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 Tevbe suresi ayet 71 Hangi çağda ve hangi toplumda olursa olsun, erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin yardımcıları, koruyucuları ve velisidirler. Onlar iyilikleri emreder, kötülükleri engellemeye çalışırlar. Namazlarını kılar, zekatlarını verirler. Allah'a ve elçisine her konuda iştenlikle itaat ederler. Allah'ın rahmetiyle kuşatacağı kimseler işte bunlardır. Hiç kuşkusuz Allah, sonsuz kudret ve hikmet sahibidir. Maide suresi 78 ve 79'da Rabbimiz buyuruyor. İsrail oğulları arasından Allah'ın elçilerini inkar edenler, Davud'un ve İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü bunlar hem Allah'ın emirlerine karşı geliyor... Hem de saldırganca davranıp azgınlık ediyorlardı. Onlar içlerinden biri kötülük yapınca onu bundan vazgeçirmeye çalışmazlardı. Kendileri ibadetlerini eksiksiz yapar fakat bunu başkalarına tebliğ etmezlerdi. Kendileri kötülüklerden uzak durur fakat yapanları engellemeye çalışmazlardı. Böylece kötülükler karşısında susmakla onu onaylamış ve işlenen suça iştirak etmiş olurlardı. Bu davranışları gerçekten ne kadar çirkindi. Ke Suresi ayet 29 de ki işte size Rabbinizden hakikatin ta kendisi olan Kur'an geldi. Artık dileyen ona inansın, dileyen onu inkar etsin. Yine Hicr Suresi ayet 94 O halde ey İslam davetçileri! Sen çağdaş firavunlar ürkütmeme adına veya kitlelerin anlayışına ters düşüyor gerekçesiyle bir kısım inanç ve ilkeleri örtbas etmeden, fakat nezaket ve hikmeti de elden bırakmadan ve bıkıp usanmadan sana açıklaman emredilen hakikatleri korkusuzca haykır. Ve son olarak Araf suresi ayet 164 ve 165 Sizden önceki devirlerde, Yaşamış mümin bir toplum vardı. Bunlar işlerinden biri kötülük yapınca onu uyarıp engellerlerdi. Fakat zamanla kötülükler artınca yaptıkları öğüt ve uyarılar fayda vermemeye başladı. Bu yüzden işlerinden bir topluluk kötülük yapanları engellemeye çalışanlara seslenerek Allah'ın zaten yeryüzünden silip helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azabı uğratacağı belli olan bir topluma hala ne diye boşu boşuna öğüt verip duruyorsunuz? Belli ki bu adamların sizi dinlemeye niyetleri yok. Artık niçin onlara tebliğ edeceğiz diye çırpınıp duruyorsunuz demişti. Doğruları anlatmaya kararlılıkla devam edenler onlara şöyle karşılık verdiler. Biz üzerimize düşeni yaptığımıza dair Rabbinize karşı bir mazire sunabilmek için onlara öğüt veriyoruz. Hem ne biliyorsunuz bakarsınız öğüdümüzden etkilenirler de dürüstse erdemlice bir hayatı tercih ederek günah işlemekten vazgeçerler. Derken oradaki zalimler kendilerine yapılan öğüt ve uyarıları göz ardı edip unutunca kötülükleri engellemeye çalışanları büyük azaptan kurtardık. Zulmetmekte direnenleri ve onları Uyarma gören terk ederek bu zulme seyirci kalanları ise işledikleri günahlardan dolayı şiddetli bir azap ile cezalandırdık. Konu ile ilgili hadisler Ebu Said el-Huderi radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden her kim bir kötülük yapıldığını görürse hemen müdahale edip onu eliyle değiştirsin. Aksi halde o kötülüğü ortak olmuş sayılır. Eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmezse veya fiili müdahale daha büyük bir kötülüğe sebep olacaksa diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse, o zaman hiç olmazsa o kötülüğü benimsemesin. Kalbiyle onu reddetsin ki bu imanın en zayıfıdır. Bunu da yapamıyor ve gördüğü günahlardan, kötülüklerden hiçbir rahatsızlık duymuyorsa artık onda zerre kadar iman kalmamış demektir. Abdullah bin Mesud radiyallahu an’tan Peygamber aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'ın benden önce gönderdiği her peygamberin ümmeti içinde onun sünnetine sarılan ve emrine uyan ihlaslı ve seçkin bir topluluk vardı. Fakat bu temiz neslin ardından sözleri ile davranışları birbirine uymayan, kendilerine emredilen şeylerin tersini yapan kimseler geldi. Benim ümmetimde de böyle kimseler gelecektir. İşte onlara karşı eliyle mücadele eden mümindir. Onlara karşıyla diliyle mücadele eden mümindir. Onlara karşı kalbiyle öfke duyarak karşı koyan da mümindir. Bunu da yapmıyor ve haksızlığa karşı mücadele edenlerin safında yerini almadığı gibi zalimlere karşı yüreğinde en ufak bir rahatsızlık, bir öfke duymuyorsa onun kalbinde zerre kadar iman yoktur. Evet saygıdeğer dinleyenler bir başka hadis Ubeyde bin Samit radiyallahu anh diyor ki Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda, başkaları bize tercih edildiği zamanlarda bile başımızdaki meşru yöneticilerin emrini dinleyip itaat etmeye Allah'ın kitabına göre ap açık inkar sayılan bir söz. Veya davranış ortaya koymadıkları ve namazına da terk etmedikleri sürece onlara karşı gelmeyeceğimize her nerede olursak olalım daima doğruyu söyleyeceğimize ve Allah'ın emirleri söz konusu olduğunda hiç kimsenin tehdit ve kınamasından korkmayacağımıza dair bağlılık sözü vererek biat ettik. Numan bin Bişir radıyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'ın çizdiği sınırlara riayet edenlerle bu sınırları çiğneyenlerin durumu, çektikleri kura sonucu bir kısmı geminin üst katına bir kısmı da alt katına yerleşen insanların durumuna benzer. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçmektedirler. Alt katta oturanlar kendi aralarında geminin bize ait olan alt kısmında bir delik açıp suyu oradan alalım. Böylece üst katımızda oturanlar rahatsız etmemiş oluruz derler. Şayet üstte oturanlar alttakileri bu istekleriyle baş başa bırakır ve gemi delmelerine seyirci kalırlarsa gemi su alır ve hep birlikte batıp helak olurlar. Eğer onları engel olurlarsa hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımı ve müminlerin annesi Ümmü Seleme radiyallahu anha eden, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ey müminler benden sonra başınıza bir takım zalim yöneticiler tayin edilecektir. Onların bazı uygulamalarının İslam'a uygun bazılarının da aykırı olduğunu göreceksiniz. Her kim onların İslam'a aykırı icraatlarını Çirkin bulup reddederse kendisini sorumluluktan kurtarmış ve selameti ermiş olur. Her kim de zulme rıza gösterir ve zalim yöneticilerin emirlerine uyarsa Allah'a isyan etmiş ve kendisini ateşe atmış olur. Bunun üzerine sahabiler ey Allah'ın Resulü bu durumda onlarla savaşacak mıyız diye sordular. Peygamber aleyhisselam da aranızda namaz ikham ettikleri sürece hayır onlar namaz, oruç, haç, zekat gibi temel İslami yükümlülükleri yerine getirdikleri ve bu prensiplerin toplumda egemen olmasını sağladıkları sürece bir takım yanlış işler yapsalar bile onlara karşı hemen silahlı bir ayaklanmaya kalkışmayın. Onlara güzelce öğüt ve nasihatlerde bulunun. Dinlemezlerse muhalefetin şiddetini arttırın. Fakat bunu silahlı bir ayaklanmaya dönüştürmeyin. Ancak namaz ibadeti ile sembolleşen temel İslami yükümlülükleri de terk ederlerse onlara karşı şiddetli bir mücadeleye başlayın. Hatta müminler arasında bir iç savaşa meydan vermemek şartıyla gerekli imkan ve şartlar oluştuğunda onlarla savaşın buyurdu. Yine sayı değer dinleyenler müminlerin annesi Zeynep binti Cahş radiyallahu anh'ın Bildirdiğine göre bir gün peygamber aleyhissalatü vesselam korkudan titreyerek onun yanına girdi. Ve la ilahe illallah yaklaşan büyük fitnelerden dolayı vay Arab'ın haline. Bugün yeçüç ve meçüç denilen saldırgan istilacı ve sömürgeci toplumları dizginleyen setlerden şu kadar yer yıkılıp açıldı. Yani o toplumların yeryüzünde fitne çıkarma zamanı biraz daha yaklaştı buyurdu. Ve bunu söylerken setlerden yıkılan parçanın büyüklüğünü göstermek üzere baş parmağıyla işaret parmağını birleştirerek halka yaptı. Bunun üzerine Zeynep binti Caş dedi ki, Ey Allah'ın elçisi, içimizde iyi insanlar varken de helak edilir miyiz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Kötülük ve günahlar yaygınlaştığı ve iyi insanlar buna müdahale etmediği zaman evet Öyleyse yalnızca zalimleri helak etmekle kalmayacak, bütün toplumu kasıp kavuracak bir fitneden kendinizi koruyun buyurdu. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edildi. Yollarda ve sokak kenarlarında oturmaktan sakının. Sahabiler ey Allah'ın Resulü! Buralarda oturmaya mecburuz çünkü lüzumlu işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Peygamber aleyhisselam mutlaka yol kenarlarında oturmak zorundaysanız o zaman yolun hakkını verin buyurdu. Yolun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Peygamberimiz gözü haramdan korumak, gelip geçeni rahatsız etmemek, verilen selamı almak ve iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmaktır buyurdu. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre peygamber Aleyhisselam vesselam bir adamın elinde altın bir yüzük gördü. Hemen onu çıkarıp attı ve sizden biriniz ateşten bir kor parçasını alıp onu yüzük diye parmağına mı takıyor buyurdu. Peygamber aleyhisselam gittikten sonra o adama yüzüğünü al da ondan başka bir şekilde faydalan dediler. O da hayır. Allah'a yemin ederim ki peygamber onu attıktan sonra ben artık onu asla almam dedi. Evet saygı değerli dinleyenler. Hasan el-Basri'den rivayet edildiğine göre Aiz bin Amr radıyallahu anh Kerbela'da Hz Hüseyin'i şehit etmiş olan Basra valisi zalim Ubeydullah bin Ziyat'ın yanına girdi. Ve ey oğul ben peygamber aleyhisselamın Yöneticilerin en kötüsü idaresi altındakilere sert ve kaba davrananlardır buyurduğunu işittim. Sakın sen onlardan olma dedi. Obeydullah da ona otur yerine. Çünkü sen Muhammed Aleyhisselam'ın ashabının döküntü takımındansın dedi. Bunun üzerine Aiz onlar arasında döküntü takımından olan var mıydı ki? Döküntü takımından olanlar onlardan sonrakiler arasından çıktı diye cevap verdi. Huzeyfe radiyallahu anh'tan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ya siz iyiliği emredip kötülükten alık koyarsınız ya da Allah size yakında öyle bir bela gönderir ki o zaman Allah'a yakarıp dua edersiniz. Fakat duanız kabul edilmez. Ebu Said el-Huderi radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah yolunda yapılan mücadele ve cihadın en faziletlisi zalim yöneticiler karşısında hakkı ve adaleti haykırmaktır. Tarık bin Şahab el-Beceri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz bini’nin üzerinde ayağını üzenge koymuş vaziyetteyken bir adam ey Allah'ın Resulü en üstün en faziletli cihat hangisidir diye sordu. Peygamber Aleyhisselam zalim yönetici karşısında söylenen hak sözdür buyurdu. Abdullah bin Mesud radiyallahu an peygamber aleyhisselatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmekte. İsrail oğulları arasında dinden sapma ilk defa şöyle başladı. Bir adam günah işlemekte olan bir kimseyle karşılaşınca ey falanca Allah'tan kork ve bu yaptığından vazgeç çünkü bu sana helal değildir derdi. Fakat ertesi gün o adamla aynı işi yaparken tekrar karşılaşınca onu yaptığı kötülükten engellemeye çalışmadığı gibi onunla birlikte oturmaktan yiyip içmekten çekinmezdi. Onlar böyle davranınca Allah zalimlerin ve zulme seyirci kalanların kalplerini birbirine benzetti. Peygamber aleyhisselam bunları söyledikten sonra şu ayetleri okudu. İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve İsa peygamberlerin diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar hem Allah'ın emirlerine karşı geliyor hem de saldırganca davranıp azgınlık ediyorlardı. Bütün bunların da asıl sebebi şuydu.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 Onlardan çoğunun ilahi vahiy ve ahiret gerçeğini inkar eden kafirlerle samimi bir ittifak ve dostluk içinde olduklarını görürsün. Bencillikleri kendilerine ahiret hayatında ne kötü bir şey hazırladı. Allah onları gazabı uğrattı ve bu yüzden onlar sonsuza dek azap çekecekler. Eğer onlar Allah'a, elçisine ve ona indirilen ayetlere iman etmiş olsalardı, kâfirleri dost edinmez derdi. Ne var ki onların çoğu yoldan sapmış kimselerdir. Peygamber Aleyhisselam bu ayetleri okuduktan sonra şöyle buyurdu. Hayır. Allah'a yemin ederim ki ya siz iyiliği emredip kötülükten alıkoyar, zalimin yakasına yapışıp zulmünü engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde tutarsınız. Ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra da İsrail oğullarını lanet dediği gibi sizi de lanetler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: İsrail oğulları günahlara daldıklarında, alimleri onları engellemeye çalıştıysa da, onlar bundan vazgeçmediler. Fakat yine de o alimler onlarla birlikte oturmaya, birlikte yiyip içmeye devam ettiler. Allah da onların Kalplerini birbirlerine benzetti. Sonra da Davut ve İsa peygamberin diliyle onları lanetledi. Bu isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyleydi. Sonra peygamber aleyhisselam yaslandığı yerden doğrularak. Hayır canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki zalimleri tatlı dille nasihatle uyarmak yetmez siz onları zorla Hakk'a boyun eğdirmedikçe onlar asla zulüm ve haksızlıktan vazgeçmeyeceklerdi buyurdu. Evet saygıdeğer dinleyenler Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh şöyle diyor. Ey insanlar görüyorum ki sizler ey iman edenler siz kendinize bakın. Sizler doğru yolda olduğunu sürece sapıkla düşenler size zarar veremezler. Ayetin okuyorsunuz ve onu iyiliği emretme ve kötülüğü engelleme görevinin gereksizliği konusunda delil olarak öne sürüyorsunuz. Oysa ayette siz kendi kabuğunuza çekilin, başkasıyla ilgilenmeyin denilmiyor. Orada kastedilen mana şudur. Ey iman edenler siz zalimlerle uğraşayım derken kendinizi, ailenizi ve toplumunuzu ihmal etmeyin. Öncelikle kendinizi düzeltmeye bakın. Siz iyiliği emretme ve kötülüğü engelleme görevi de dahil İslam'ın emirlerine uygulayarak doğru yolda yürüdüğünüz sürece bu yoldan sapanlar size asla zarar vermeyecektir. Nitekim ben Peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken işittim. Gerçek şu ki eğer insanlar zalimi görür de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın onlara umumu bir bela göndermesi çok yakındır. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelinmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.